Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Kıyı kanununa göre kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık. Ancak ülkemizde bu kanuna uyulmadığı ve ücretsiz denize girilebilecek bir plajın artık zor bulunduğunu söyleyen Seher Düzenli, Bu uygulamaya son verilmesi için bir kampanya başlattı. Change.org Taksim, plajlar halkındır adresindeki kampanyada şu ifadelere yer veriliyor. Sahillerle ilgili tasarrufta bulunma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Bakanlık tarafından pek çok koy ve sahil işletilmek üzere özel sektöre kiraya veriliyor. Bu kiralamalar yasal olarak sahile ücretsiz giriş yapılamayacağı anlamına gelmez. Plaj işletmesinden şemsiye, şezlong hizmeti alınmadıktan sonra ve 50 metre mesafeden daha fazla içeriye girilmediği takdirde ücret ödeme zorunluluğu yok ve işletmenin halkı plaja sokmama gibi bir hakkı da yok. Ancak yasayla tanınan bu hakkımızı maalesef kullanamıyoruz. Özel sektör tarafından işletilen plaja adım attığımız anda ücret isteniyor ya da plaja girişişe engel olunuyor. Mahalli idareler ve merkezi idareler bu konuda gereken denetimi yapmıyor. Yasaya aykırı davranan işletmelere ceza verilmiyor. Sahiller hepimizin ortak malı kapatılamaz. Ücretsiz kullanım engellenemez. Doğaya ve halklarımıza sahip çıkalım çağrısının yapıldığı kampanya Change.org Taksim, Plajlar Halkındır adresinde. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de orman kesimine karşı yerel halkın 16 Temmuz'da başlayan nöbeti sürerken Change.org Taksim İkizköy Direniyor adresindeki kampanyada imzalar 30 bine geçti. Kampanyayı başlatan İkizköy Çevre Komitesi tarafından paylaşılan güncelleme metninde şöyle demiş. Bugün Muğla İkizköy'de 740 dönümlük doğal ve yaşlık kızılçam ağaçları olan Akberen Ormanı'nda 30'a yakın ağacı kömür madeni için hukuksuzca kestiler. 40 yıldır bizi zehirleyen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrali'ne, Kömür sağlayacak madeni genişletmek için köyümüzü, zeytinliğimizi, ciğerlerimizi çalıyorlar. Madene karşı açtığımız dava devam etmesine rağmen ormanları koruması gereken Orman Genel Müdürlüğü, karabaşlı ötleyen kara tavuk, büyükbaştan kara, çambaştan karası, Kızılgerdan, gerdan, yılan kartalı ve leylek gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapan ormanımızı kesiyor. Ağaçları korumak için nöbet tutanların desteğine ihtiyacımız var. Akveren'deki kesimi durdurmak için acilen daha fazla kişiye ihtiyacımız var. Kampanyamızı sosyal medyada duyurmamıza destek olur musunuz? Diyorlar. Kampanya change.org taksim change.org.taksim.ikizköy direniyor adresinde. Yine Muğla'nın Milas ilçesine bağlı ama bu sefer Tuzabat köyünde açılacak Maden Ocağı'nın doğal hayatı tehdit etmesine karşı bir kampanya başlatıldı. Tuzabat köyünde yaşayan Yeşeriye Özkaya adlı bir vatandaş tarafından Change.org Taksim Tuzabat adresinde başlatılan kampanyada maden ocağının yeşil doğayı katledeceği ifade ediyor. Kampanya metninde ayrıca şöyle denmiş. Demireller şirketinin 2019 yılında ruhsat aldığı boksit madeni ocağı için çevresel etki değerlendirmesi raporu gerekli değil denmiş. Burası çam ağaçlarıyla çevirde artezyenlerimiz var, arıcılık var, tevis havamız var. Çevresel etki değerlendirmesi raporu neden gerekli değil? Bodrum yolundaki çam ormanları yok olmasın. Kiraz bahçelerimizin çiçekleri solmasın. Çocuklarımın sağlığı için yaptığım organik sebze meyvem elimden alınmasın. Mehmet Akif Ersoy'un mektuplarında temiz havasından, doğasından bahsettiği tuzova yani tuz abat, zehir solumasın. Dağlarımızda bırakın kurtlar, domuzlar, yılanlar, kara kulaklar, akrepler, karıncalar, kuşlar yaşasın. Bırakın bizi biz kendi doğalımızla kalalım. Bırakın bizi biz insan gibi yaşayalım. Zehir solumayalım. Kampanya Change.org Taksim Tuzabat adresinde. Trabzon'un Ganita bölgesini ve sahini kentsel tasarım projesi kapsamında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline getirmek amacıyla yapılacak projenin iptali için bir kampanya başlatıldı. Söz konusu projede 200 bin metrekare alanda seyir terasları ile birlikte tematik bahçeler, çocuk oyun merkezleri, ve balık tutma alanları yapılması planlanıyor. Change.org Taksim, Ganita adresindeki Deniz Özen isimli vatandaş tarafından başlatılan kampanyada ise bu projenin bölgenin tarihine ve kültürüne uygun olmadığı ifade edilmiş. Ve Trabzon ganitasının onu korumak dışında projelendirilemeyeceğinin altı çiziliyor. Kampanya metninde denmiş ki, Ganita çay bahçesiyle, koyuyla, eski fotoğraflardaki plajı ve daha birçok unsuruyla, kısacası en Haliyle dahil edilmeli. Hatta gerekirse proje Ganita'nın ruhuna uydurulmalı. Nitekim Ganita'nın anıldığı herhangi bir proje ancak onun orijinalliğini korumaya yönelik olabilir. Çünkü eski olan, bilgi olan, güneşi daha önce doğan Ganita takdir edersiniz ki o bu saygıyı ve ihtimamı hak ediyor. Kampanya change.org.taksim Ganita adresinde. Ben Uygar Özesmi.